Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamü ala eşrafil murselin, seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Çok değerli kardeşlerim, alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerinin selamı, selameti, rahmet ve bereketi üzerinize olsun diyerek yine söze başlıyorum. Ve de her sohbetimizde olduğu gibi hem sizler için hem kendi adıma, alemlerin yüce Rabbine, Allah'ımıza sayısız, sınırsız hamd ve senalar olsun diye hamd ediyorum. Bahşettiği nimetlere, bilhassa İslam ve iman nimetine Rabbime şükrediyorum. Ve de sebebi hilkatimiz sebebi hidayetimiz, sebebi necatımız, Peygamberimiz Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde sizlerle beraber olduğumuz zaman dilimi içerisinde zaman zaman kendisinden bahsettiğim ve de adını anarak sohbetlerimi şereflendirmeye, bereketlendirmeye çalıştığım söylediğim sözlere takviye ve teyit olsun diye sözünü, davranışını, yaşantısını kendimize bir hüccet olarak aldığım, delil olarak aldığım bir büyük insandan, Konya'mızın yetiştirdiği nadide velilerden ve artık siz de onu tanıyorsunuz. Ben zaman zaman ondan bahsediyorum, babamı dinleyen kardeşlerim de hep onu tanıyorlar. Hacı Veyszade Mustafa Kurucu hocamızdan bugün size söz edeceğim. Onun hayatını çok kısa aktarmaya çalışacağım ve de bazı hatıratını, bazı kerametlerini siz değerli kardeşlerimle paylaşmaya çalışacağım inşallah rahman. Dediğim gibi siz onu tanıyorsunuz. Biz ondan sık sık bahsediyoruz. Çünkü o Konyalıların hakikaten gözünün nuru ve başının tacıdır değerli kardeşlerim. Üstad Hazretlerinin 5 Şubat vefat yıl dönümü bu münasebetle kendisini hatırlamak, kendisini yad etmek, onu yad ederek, onun hatırasına saygı duyarak, işte onun yolunda olmaya çalışmak, onu öğrenmek, onun gibi olmak, onun haliyle hallenmek, neticede inşallah onların şefaatine nail olmak arzumuz bu. Alemlerin Yüce Rabbinden, Allah'ımızdan bunu iltica ediyor, bunu niyaz ediyorum. Hakikaten değerli kardeşlerim göreceksiniz şefaati istenecek ve de sevilecek bir insan. Konyalı kardeşlerimiz onu hep başlarının hakikaten tacı olarak bilirler. Ve onu sevmeyen yoktur. Sevmeyen yoktur onu. Ona saygı duymayan yoktur. Onun hatıraları bizim için sohbetlerimizin en ciddi zinetidir değerli kardeşlerim. Bugün inşallah size ondan bahsedeceğim. Onun şöyle birkaç... Büyüklerimden duyduğum, onunla beraber olanlardan işittiğim, gönlümde hatıra olarak kalmış olan bazı kerametlerini sizlerle paylaşacağım inşallahurrahman. Ve de bu sohbetimizi Hacı ve İsa'da üstadımızla, onunla şereflendireceğiz inşallah. Yine dua ediyorum, Cenab-ı Hak Hazretleri onun ve onlar gibi büyüklerin yollarından bizi ayırmasın. Onların şefaatleriyle cennete girmeyi, ve de Allah'ın, Rabbimizin cemalini görmeyi bizlere nasip etsin rahman. Değerli kardeşlerim, hakikaten Anadolu insanı Allah velilerini çok sever. Onlara çok saygı duyar. Onların sevgisi, onların saygısı, onların zikri, onların yad edilmesi, dillerin ve gönüllerin saadet sermayesidir. Bizim bin yıllık tarihimizde bize en ciddi yön veren unsur, o Allah dostlarıdır. Hep onları kendimize rehber ve lider edinmişiz. Selçuklular öyle, Osmanlılar öyle, bugün biz hala öyleyiz. İnşallah kıyamet sabahına kadar da neslimizden gelenler Allah'ın sevdikleriyle beraber olurlar, onların yolunda olurlar. Hani şöyle bir dua vardır. Ya Rabbi bizi sevdiğin ve seçtiğin kullar zümresine ilhak et diye. İnşallah mahşer gününde biz Ecdadımız ve yavrularımız onlarla beraber oluruz da cennette onlarla beraber olma şerefine Rabbimiz bizi eriştirir. Hatırlayınız ta Hoca Ahmet Yesevi'lerden artık Mevlana'lar yani e, illa nesil olarak soy olarak Türk olması da biliyorsunuz hiç önemli değil. Hangi kandan, hangi ırktan, hangi soydan olursa olsun. Başta resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri tabii her şeyimiz malum her zaman söylüyoruz. sahabe kiram efendilerimiz sonra o tabi'in tebey tabi'in dediğimiz büyük insanlar ondan sonra da işte yolumuza ışık tutan Necip Fazıl Üstad'ın tabiriyle altın silsilenin her biri ayrı ayrı altın halkaları. Cenab-ı Hak Hazretleri onların sevgisiyle gönüllerimizi nurlandırsın ve bereketlendirsin ve bizleri yine dua ediyorum onların yolunda kılsın. Değerli kardeşlerim Hacı Veisade hocamız hakikaten Konya'mızda bilinen ve tanınan ve kendisine Allah'ın velisidir diye hüsnü zan edilen, kat'iyetle öyle olduğu kabul edilen bir ulu kişi, bir büyük insan. Zaten hani aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür ve aklı eserinde der ya şair. Hacı Beysade hocamızın ki biraz sonra kendisinden bahsedeceğim inşallah hayatı Veli oluşunun yaşantısı, bize bıraktığı örnekler ve hatıralar, yani insanımızın gördüğü kerametler, muttali olunan kerametler, o yücelikler, o büyük efendim davranış örnekliliği, onun gerçek bir veli olduğunun şahidi adilidir. Başka başka söze hacet yok. Onunla beraber yaşayanlar hep bunu bize aktarmışlardır. Biz evliyâullâhı severiz, velileri severiz. Ve dediğim gibi onların sevgisi, gözlerimizin nuru, gönüllerimizin saadet sermayesidir. Peki acaba kime veli denir? Kısaca ondan bir bahsetmek istiyorum sözün mukaddimesinde. Bola Cami Hazretleri eserinde Nefahatü'l-Üns'te velayeti ikiye ayırıyor. Bir velayeti âme, iki velayeti hassa diyor. Nedir bunlar? Umumi velilik bu umumi velilikte kelime-i şehadet getiren Allahu u Zülcelal Hazretlerine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanan her mümin pay sahibidir ve müşterektir. Yani inanan her mümin velidir. Daha önce de bu konuya temas ettiğimi hatırlıyorum değerli kardeşlerim. Biz buna umumi velilik, velayeti amme diyoruz. Çünkü... İman öyle büyük bir şeref, öyle büyük bir nailiyet ve de mazhariyet ki Cenab-ı Hak Hazretleri o kulunu özellikle insanlık arasından seçmiş, kendi dinini ona nasip etmiş ve de ona iman bahşetmiş. Öyle olunca hani اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ Ayeti kerimesinde işaret olunuyor ya bu ayeti kerimeyi inşallah bir sohbetimizde daha geniş bir haliyle ele alalım. Alemlerin Yüce Rabbi Kur'an-ı Kerim'de inananlardan, iman edip de salih ameller işleyenler, imanına sahip çıkanlar, imanını güzel amellerle koruyanlar, işte İslam'ın beş şartını yerine getirip, imanın altı şartına gönül verenler, onlar ula'ikehum hayrul beriye onlar yaratılmışların en hayırlılarıdır diye buyuruyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de sayısız ey iman edenler hitabı ile karşılaşıyoruz. Nedir bu? Bu Cenab-ı Hak Hazretlerinin inanan kullarına verdiği bir, bahşettiği bir şereftir. Daha önce de ben arz etmiştim siz değerli kardeşlerime. Alemlerin Yüce Rabbi bununla bizi şereflendiriyor. Ama bir de hususi belilik var. Ona da velayeti khassa deniliyor. Seçkin insanlar, takva sahibi insanlar, güzel insanlar, Sevilen ve sayılan insanlar, sözüyle özü bir olan insanlar ki o insanlar yeryüzünün hakiki güneşleri onlardır. Gök kubbeyi tutanlar üzerinde, başının üzerinde gök kubbeyi taşıyanlar onlardır. Toplumun kıvamı onlar, cemiyetin ağzının tadı inanın o büyük insanlardır. Biz onlar sayesinde yiyor, onların şerefini içiyor, onların hürmetine yaşıyoruz değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin toplumun içerisinden seçtiği, sevdiği ve özel mertebeler ve makamlar bahşettiği insanlar. Seçkin insanlar. Biz işte onlara hakiki veliler diyoruz veya çoğulu olarak evliyaullah diyoruz. Ve biz onları seviyoruz değerli kardeşlerim. Biz onları seviyoruz. Cenab-ı Hak Hazretleri onları dediğim gibi toplumun içerisinden seçmiş. Onlara yüce ilim nasip etmiş. Manevi bereketler ihsan etmiş. Yerine göre onlara kerametler vermiş. onunla Onun halini kerametlerle o velilerinin halini teyit etmiş. Topluma onunla kabul ettirmiş. Ve de daha çok neler neler kendilerine ihsan etmiş. Asıl onların büyüklüğünü, asıl kerametlerini, fazilet ve bereketlerini mahşer gününde göreceğiz o mübarek insanların. Rabbim bizi de onların zümresinde haşretsin diye alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımıza ilticada bulunuyorum değerli kardeşler. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili Yunus suresinde bir ayeti kerime var. Kısaca onu alıvermek istiyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri velilerinden bahsediyor. Allah dostlarından bahsediyor. Elâ inne evliye Allahi, la khawfun aleyhim ve lâhum yahzenûn ellezîne âmenû ve kanu yettekûn O Allah'ın veli kulları var ya Hani eskiden hocalarımız böyle izah ederlermiş. Ela'yı tembih edatıdır Arapça'da. Dikkat edin, agah olun. Bilesiniz ki, şunu kat'iyetle bilesiniz ki, böyle tercüme edebiliriz. Allah'ın velileri, o seçilmiş insanlar, o güzel insanlar ki Cenab-ı Hak peşinen onların hakkında bir tespit ortaya koyuyor. La havfun aleyhim ve la hum Onlar için hiç korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani ölüm korkusu, kabir korkusu, mahşer gününün korkusu, sıratı geçme korkusu. Acaba cehenneme düşer miyim? Sırat köprüsünde ayağım kayar mı? Böyle bir korku yok. Geçmişlerinde de öyle güzel bir hayat sürmüşler ki. Mazilerini düşündükleri zaman üzülecekleri, keşke şöyle yapsaydım diyecekleri bir şey de yok. Pırıl pırıl bir hayat. Tertemiz bir hayat. İslam ahlakının dış görünüşüyle mükemmelleştiği ve herkese örnek olan bir hayat. Veliler o tipte insanlar. Bizim biraz evvel arz ettiğim gibi bizim tarihimiz bu kıymetli insanlarla, bu mübarek insanlarla dolu. Tabi'in, tebeyi tabi'in dedim ya ta o zamandan alınız. İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafi'ler, Hasan-ı Basri'ler. Süfyan-ı Sevriler, Fudaylı ibn-i Heyyazlar, Muhiddin Arabiler, Abdülkadir Geylani'ler, geliniz Mevlana'lar, Şemsi Tebriziler, Hacı bayram Veliler. Yani bizim hem toprağımız, hem dünyamız, hem de gönlümüz onlarla dolu değerli kardeşler. Evet, yakın tarihe geliniz. Bediüzzaman Hazretleri mesela dediğim gibi Hacı ve hocamız, üstadımız Hazretleri. Biz, biz onları seviyoruz elhamdülillah değerli kardeşlerim. Her beldenin, elhamdülillah her şehrimizin, Erzurum'umuzun, Kayseri'mizin, Konya'mızın, Anadolu'muzun, Türkiye'mizin, hatta alemi İslam'ın Bağdat, Şam, Gidiniz, Kahire, Mekke, tabii başta Mekke ve Medine, Pakistan'a, Afganistan'a doğru gidiniz. Her tarafın kendine göre büyük velileri var, seçilmiş insanlar var, Şah-ı var dediğim gibi büyük büyük insanlar var. Rabbim bizleri onların yolunda kılsın. Onlar kendileri için korku olmayan, Mahzunda olmayacak olan insanlardır. Öyle hüsnü zan ediyoruz. Peki onların vasfı nedir? Nasıl insandır onlar? Alemlerin yüce Rabbi onları şöyle anlatıyor Kitabı ı Kerim'inde. Sen bile. Ellezina amanu ve kanu kun. Öyle onlarca, yüzlerce, binlerce sıfatta sıralamıyor Rabbimiz. İki şey söylüyor ama o iki şeyin içerisinde her şey var. Her şey var. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> اٰمَنُوا Onlar iman etmişlerdir. وَكَانُوا يَتَّقُونَ Allah'u Zül Celal Hazretlerinden de gerçek korku ile korkarlar. Ki yani buradaki korku tabi Allah'tan korku. Biz ona takva diyoruz. Değil mi efendim? Ve o kişiye de mütteki insan diyoruz. Aldığı her nefeste, verdiği her nefeste Allah'ı unutmayan, attığı her adımı alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'u Zülcelal Hazretleri görüyordur diyerek atan, baktığı her tarafta Cenab-ı Hak Hazretlerinin kudretini gören ve dinlediği her şeyde alemlerin Yüce Rabbinin nuruyla, feyziyle, bereketiyle dinlediğini süzüp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 sustuğun düşündüğün zaman Allah'ı tefekkür et ve hadisattan ibret alarak kendine nasihat çıkar. Sonra da sonra da konuştuğun zaman hikmet konuş. Konuştuğun da hikmet olsun. Veliler böyle insanlar. Susmalarında ayrı bir hikmet, konuşmalarında ayrı bir hikmet var. Hani büyüklerden bir zatın huzurunda bir delikanlı oturuyormuş da Üstad Hazretleri hep sükut ediyormuş efendim. Aradan uzun zaman geçince demiş ki efendim hiç konuşmadınız, bize nasihat etmediniz hiç. Şöyle yüzüne tatlı bir tebessümle baktıktan sonra buyurmuşlar ki Hazret, evladım bizim sükutumuzdan ders almayan konuşmamızdan da istifade edemez. Yani büyüklerin sükutunda bir ayrı güzellik, konuşmalarında ayrı bir hikmet var. Evet onlar Allah'a iman edip de gerçekten Allahu Zülcelal Hazretlerinden korkan kişilerdir. Devam ediyor ayet-i kerime ve müjdeler veriyor. San bile lehumul busra fil hayatid dunya ve fil ahireh. Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Dünya hayatında da müjde vardır. Yani onlar mahfuz kullardır. Peygamberler gibi masum değildirler ama onlar mahfuz kullardır. Cenab-ı Hak Hazretler onları korur. Onları şeytanın şerrinden korur, zamanın fitnelerinden korur, onlara müsaade etmez, onları büyük günahlardan mutlaka korur. Sonra asıl onlar için ahiret gününde, kabirde müjdeler vardır. Artık değişik programlarda onları anlatacağız Rahman ve anlatmaya devam ediyoruz. Mahşer gününde onlar için müjdeler vardır Sırat Köprüsü'nden geçerken ve asıl müjde de cennete girerken selamun aleykum tıbtun fedhulühe halidin denilerek kendilerine Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun denilecek ve cennette ebedi kalacakları Cenab-ı Hak Hazretlerinin sayısız nimetlerine nail olacakları kendilerine müjde olunur. Onlara dünya hayatında da müjdeler vardır çünkü onlar güzel insanlardır Allah'ın sevdiği ve seçtiği insanlardır. Onlara ahirette de nice müjdeler, nice güzellikler, nice ikramlar, nice ihsanlar olacak. Evet, la tibdi ileki kelimat Allahu zul Jalal Hazretlerinin kelimelerini, onun takdirini kimse değiştiremez. Onun için asla değişiklik söz konusu değildir. Velikahu el Fazul Azim, yani Allahu zul Jalal Hazretleri, Rabbimiz sanki böyle buyuruyor. Benim o seçtiğim ve sevdiğim veli kullarıma. İhsan ve ikramlarımı dünyadaki müjdelerime ve de ahiretteki onlara ihsan edeceğim şeylere hiç kimse engel olamaz. La tebdileli Allah'ın kelimeleri için asla tahir, asla bozulma, asla değişiklik diye bir şey. Allah'ın takdirinde asla değişiklik olmaz. O ne isterse onu yaratır. Ve huvel fevzül azim. İşte gerçek kurtuluş, gerçek yücelik, gerçek saadet ve selamet. Budur buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Öyle olunca biz Rabbimizden, Allah'ımızdan iltica ediyoruz. Ya Rabbi onları sev, onları sevdir. Daha doğrusu o sevdiğin kulları bize sevdir, bizi onlara sevdir ve onların zümresinde cümlemizi haşret diye de dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz bu velilerin kerametleri de zaman zaman bize aktarılır. Keramet de Cenab-ı Hak Hazretlerinin veli kullarına verdiği harikulade hallerdir. Olağanüstü hallerdir ki normal insanlar ona muhtedir olamazlar. Onu yapamazlar. Öyle bir şey onların elinden gelmez. Biraz sonra azettiğim zaman göreceksiniz hadiseyi. Hacı Veysade hocamızın bazı kerametlerini anlattığım zaman daha açığa çıkmış olacak. Zaten Anadolu'muzun insanı bizim kardeşlerimiz inanan bizi izleyen kardeşlerimiz kerametin ne olduğunu biliyorlar. Ama dilerseniz üstaddan bir tarifte bulunayım. Necip Fazıl Üstadımız Allah kabrini cennet kılsın inşallah. Bu davaya, bu insanlığa çok hizmet etmiş, kıymetli bir insandır. Onun için onu seviyoruz ve de dua ediyoruz peşinden değerli kardeşlerim. Öyle diyor mucize ve kerameti anlatırken, Mucize, peygamberlerin elinde zuhur eden harikulade haller. Keramet de evliyaullahın, Allah'ın velilerin elinde zuhur eden harikulade haller biliyorsunuz. İlk göründüğünde aklın iflas ettiği harikulade hadisedir diyor mucize ve keramet için. Yani akıl onu yorumlayamaz, izah edemez, hatta anlayamaz ve idrak edemez, görür ve inanır o kadar. Nasıl oldu? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinden şarıl şarıl sular akmıştı. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Allah'ın Resulü'nün huzurunda taşlar konuşmuştu, ağaçlar konuşmuştu, hayvanat konuşmuştu. Nasıl oldu bunu akılla izah edebilir misiniz? Mümkün değil. Hal böyle olunca aklın iflas ettiği şeydir diyor. Değerli kardeşlerim, vefatı yıl dönümü münasebetiyle, yani vefatı münasebetiyle ki 5 Şubat 1960 tarih yine tekrar ediyorum. Hacı Veisade hocamızdan bahsedeceğim bugün dedim size. Hacı ve İsa'da Üstadımız Rahmetullahi Aleyh Hazretleri 1889 tarihinde Konya'da dünyaya gelir. Ve de dediğim gibi 5 Şubat 1960 Cuma günü, karlı bir kış gününde alemlerin Yüce Rabbine maksuduna kavuşur. Vefatı ve cenazesi hadisesi çok enteresandır sözün sonunda vaktim kalırsa az edeceğim inşallah ama sadece hani böyle Anadolu'muzun e, ümmi velileri var ya fazla ilmi olmayan ama Cenab-ı Hak Hazretlerinin kendisine ilim bahşettiği insanlar var ya onlardan farklı olarak hocamızın müthiş bir ilmi yönü de vardır. Çok yetişkin de bir insan. Bütün ilimlerde. Bütün ilimlerde yani hadis Tefsir, fıkıh, eski o medrese ilimlerinin hepsinde yedi Tula sahibidir. Yani otoritedir bugünün tabiriyle. Ama ilmini hayata aktarmış, ilmiyle hakikaten amil olmuş, böylece Cenab-ı Hak Hazretlerinin nice imkan, e, iltifatlarına ve de iline verdiği imkanlara yani kerametlere mazhar olmuş yüce bir insan, büyük bir insan. Dediğim gibi onun için kendisini seviyor ve de sayıyoruz. Onun için hatırasını yad ediyoruz değerli kardeşlerim. Çok enteresandır. O günün dünyasında Konya ve civarında kerametini görmemiş insan hemen hemen kalmamış Hacı ve Esad hocamızın değerli kardeşlerim. Kimi veliler vardır kerametlerini gizlerler. Onlara öyle emir verilmiştir. Kimileri de açıklarlar ki Hacı ve Esad hocamızın sayısız kerametini birçok insan görmüştür. Talebeleri görmüştür, dostları görmüştür, tüm Konya'lı hatta yerine göre Kendisini hiç tanımayan insanlar bile onun kerametlerine şahit olmuşlar ve aktarmışlardır. Hacı Veysade Üstadımız çok temiz, pırıl pırıl, pınar suyu gibi de bir nesilden gelmektedir değerli kardeşlerim. Zaten kendisi babasının adıyla maruf olmuş Veysade. Yani Veys Efendi'nin oğlu, Hacı Veys Efendi'nin oğlu Mustafa Efendi. Veys Efendi, tarih olarak kendisinden bahseden kitaplarımızın aktardığına göre... 1863 yılında Konya'mızın merkezine bağlı Yarmabucak'ın Şatır köyü var. Orada dünyaya gelmiş. Sonra 1935 yılında da Konya'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ama o da medrese üstadı, medresede ders okutacak kadar Osmanlıların son döneminde medresede ders okutacak kadar alim fazıl, o da büyük bir insan. Titiz bir insan, sert yapılı, tavizsiz bir insan. Hayatı boyu etrafına ışık olmuş bir insan ve Efendi Hazretleri de. Geçenlerde bir hatırasını arz etmiştim. Yani e, hani o sıkıntı günleri var ya, çileli günler var ya, Kur'an-ı Kerim okumanın yasak olduğu günler, o günlerde ne pahasına olursa olsun demiş ve Kur'an-ı Kerim okutmaya devam etmiş. Birinde karakola götürmüşler kendisini. Kur'an okuturken çocuklara, mahallenin çocuklarına Kur'an-ı Kerim okutuyor. Yani şu içinde bulunduğumuz günlerin kadro kıymetini bilelim. Hele hele bizim gibi genç olanlar onları bilmezler. Büyüklerimiz babalarımız ancak hatırlar. Efendim dedelerimiz hatırlarlar. Elhamdülillah Rabbim bize neler lütfetti, neler lütfetti, neler lütfetti. Daha da neler de lütfedecek rahman. Her şeye rağmen. İstemeyenlere rağmen. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin nurunu o yüce kudretiyle tamamlayacak ve biz de inşallah göreceğiz. İnşallah göreceğiz. Karakola götürürler kendisini. Derler ki oradaki karakol amiri olan kişi bunlar hadisedir, hatıradır değerli kardeşlerim. Bunu bundan hiç kimse gocunmamalı. Bu bir hadisedir. Kitaplar yazılmıştır bu konuda. Sayısız kitaplar tarihçiler bunu bilirler. Kaldı ki bırakın her şeyi babam yaşamış bunları, babam yaşamış. Biz birinci ağız olarak babamdan bunun Nice benzerlerini dinledik. Babam da bu hadisenin mağdurlarındandır. O da Kur'an okuturken alıp talebeleriyle beraber karakola götürülen insanlardan biridir. Yani biz böyle bir ailede büyüdük ve bunları çok dinledik. Onun için şu halimize çok şükrediyoruz. Hamd ediyoruz. Hamd ediyoruz. Bugünlerin kadro kıymetini bilelim mi de ve de Ya Rabbi yarınımızı bugünümüzden çok daha hayırlı kıl diye çok dua edelim. Ne olur değerli kardeşler. Ve de Kur'an'ımıza, imanımıza, Resulümüz sallallahu aleyhi ve selleme, mukaddes ve mübarek mefhumlarımıza sahip çıkalım. Evet, Hoca Efendi Hazretlerini karakola götürürler. Derler ki işte Hoca Efendi yani bu işi yanlışlıkla yaptığınızı, bilmeden yaptığınızı filan söyleyiverin de sizi kurtaralım. Yok evladım yok. Ben sağ kaldığım müddetçe Kur'an okutacağım. Beni çabuk bırakıverin. Beni, beni bekleyen talebelerim var. Hoca Efendi Hazretleri böyle söylerler. Hocam bir daha okutmayacaksınız değil mi? Kendisine böyle zaman zaman sorarlar. Kaç defa karakola götürülmüş? Evladım ne yalan söyleyeyim. Ben okuturum. Ben Kur'an okuturum. Böyle buyurur Hoca Efendi Hazretleri. Ve de fakirül halde bir insanmış. Böyle doğru sözlü, fakirül bir hal. Kendisinden bahseden evlatları diyorlar ki babamız bu ülkede 40 yıl civarında üstatlık yaptı. Değişik mesela Konyamızın bir dolav camii var, orada imamlık yapar, medrese'de hocalık yapar, Kur'an okutur. Yani ümmeti Muhammed'in her şeyinde hizmet eder ama bu yaptığı hizmetlerden ömür boyu bir kuruş da almamış bir insan. Tarlaları vardır köyde, onunla geçinirler. İki oğlu vardır, birisi merhum. Ali Ulvi kurucu üstadımızın babası olan İbrahim Efendi. Diğeri de bugün kendisinden bahsettiğimiz Mustafa kurucu hocamız, üstadımız. Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız. iki oğlu vardır. Diğer evlatları da var, kızları da var. Ben sadece bir bilgi olarak iki oğlundan bahsetmiş olayım değerli kardeşlerim. Hacı Veysade hocamız ilk olarak babasından tahsil görmüş. Babasının da hocası olan Bekir Efendi'den... ...hafızlığını tamamlamış. Sonra... ...zamanın müsait olsaydı... ...ileride bunlara temas edelim inşallah. Hacı Veysa'da hocamızın hocalarından da ben... ...kısaca bahsetmek isterdim ama... ...saatime bakıyorum zamanım çok daralmış. Hacı Veysa'da hocamızdan asıl bahsedeceğiz dedik. Sözü uzatmışız farkında olmadan. Mesela o bir Şehzade, ...şehzade Ziya Efendi var. Müthiş bir insan. Büyük bir alim. Yani... Gerçekten tarihin kendisini saygıyla andığı büyük insanlardan bir tanesi. Konya'mızdaki ıslah-ı medaresi kuranlardan bir hoca. Hacı Beysade hocamız mesela ilimlerin çoğunu ondan öğrenmiş. Meşhur son Mevlevi dedesi Sıtkı dededen Farsça öğrenmiş Üstad hazretleri. Ve de babasının da şeyhi sayılan Şeyh Muhammed Bahauddin hazretlerine onun yoluna o tari nakşibendiye tarikatına intisap etmiş. Hacı Beysade Mustafa Efendi hocamız Şeyh Muhammed Bahauddin Hazretleri daha evvel vefat eder ama onun halifesi olan ve de Hacı Veysat Hocamızın bir yandan ders arkadaşı sayılan yani hem onunla beraber yaşıtı olan ama diğer yandan kendisine çok saydığı Fahreddin Hazretlerine, Hocaefendi Hazretleri intisab etmişlerdir. Yani Hacı Veysat Hocamızın böyle tasavvuf zevki de vardır. Hocafendi Hazretleri Konya'da 1906 veya 7 1907, 1907 yıllarında kurulan Evet 1909'da kurulmuş efendim 1909'da kurulup 1917'de kapatılmış maalesef o günün kargaşası fitne ve fesadı içerisinde. ıslahı medaris denilen medreselerin o ıslah edilmesine o son zamanlardaki sıkıntılı hale e, rağmen medreselerin ıslah edilmesi için kurulmuş bir medrese. Mükemmel talebeler yetiştirmiş. İşte onlardan bir tanesi de Hacı Veysade Üstadımızdır. Şöyle anlatayım, öyle güzel Arapça öğretmişler ki Hacı Beysade hocamıza 930'lu yıllarda e, Kahire'den gelen bir zat, bir Arap e, alim, bir üstad Konya'yı ziyarete gelir. Tabii başka hiç kimse hemen hemen pratik konuşma imkanını bulamaz. Hocalarımız Arapça bilirler ama dil ayrı bir şey. Konuşmak yani pratik dediğimiz şey ayrı bir şey. Hacı Birer efendiler fazla Arapça konuşamayıp da Hacı Beysade hocamız çok mükemmel, bir Arap kadar güzel Arapça konuşunca der ki o Kahire'den gelen Üstad, Üstad siz Ezher'de mi okudunuz? Hacı Beysad hocamız da latife ederler. Yok ben Ezher'e gitme imkanı bulamadım ama elhamdülillah Ezher buraya geldi de ben Arapçayı burada öğrendim diye onun latifesidir bu efendim. Yani bu kadar mükemmel Arapça konuşur Hazret. Tabii kendisi de muallimlik yani hocalık yapmış. Mesela Hacı Veisat Hocamız. Yani bir defa şunu söyleyeyim. Mükemmel bir alim. Hadis, tefsir, fıkıh, meani, beyan, bedi, usul, akaid, tasavvuf aklınıza hangi ilim gelirse hepsinde otorite Hacı Veisat Hocamız. Mükemmel de bir Arapçası var. Farsçası da çok güzel. Dediğim gibi Sıdk Efendi'den Arapça da öğrenmiş, Mevlevi dedesinden. Öyle mükemmel bir insan hem ilmiyle hem haliyle Konya'ya ve etrafına ışık olmuş, ümmeti Muhammed'e önder olmuş, lider olmuş bir büyük insan. Konya'mızda İmam Hatip Okulu'nun açıldığı ilk dönemlerde hocalık yapmış ve bugün bizim hocalarımız olan İmam Hatip'te bize hocalık yapan hocalarımızın hepsinin hocasıdır. Bize İmam Hatip'te ve Yüksek İslam Enstitüsü'ndeki İlahiyat Fakültelerinin eski adı biliyorsunuz. Oralarda hocalık yapan hocalarımızın hocasıdır Hacı Veisade hocamız. Dolayısıyla biz sadece sevmekle kalmıyoruz elhamdülillah. Onun dolaylı olarak e, nurundan da ilim bereketinden de istifade etmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak Hazretleri bizleri onlara layık evlatlar kılsın Rahman diye dua ediyorum. Değerli kardeşlerim yani hayatından bazı kesitleri biraz aktarmak isterdi gönlüm doğrusu ama yani asıl e, o nasıl bir insandı onu aktarmak istiyorum siz değerli kardeşlerime. Dediğim gibi Alim bir insan, fazıl bir insan, bir büyük Allah dostu, veli. Kerametleri, yaşantısı, insanlara muamelesi bunun en ciddi şahidi. Hala oğullarından, Hacı Veysat hocamızın oğullarından biri Veys abimiz, Veys amcamız sağ hayatta. Geçen sene kendisini ziyarete gitmiştik. Babamın biz hemen hemen başkasının işini görmekten akşam yemeğini evde yediğini hatırlamayız diyor. Daha eve gelirken kapının önüne bir araba gelir. Hocam bir hastamız var bizimle gelir misiniz onu bir okur musunuz? Hocam işte şöyle bir derdimiz var. Bir nikah kıyılacak, bir dua edilecek, bir şu var, bir bu var, bir hasta ziyareti var. Hatta şöyle latife etmişti. Kahveyi Hacı Beysad hocamız kahve içmeyi çok sever. Hatta böyle büyük bardakla kahve içermiş. Babam öyle diyor. Biz kendisine hizmet ederdik kahve yapardık. Hazret böyle büyük bardakla kulplu büyük bardakla kahve içerdi çünkü o uykusuzluk temin ediyor. Üstad Hazretleri uykuyu hiç sevmiyor, gafleti hiç sevmiyor. Onun için kahveyi de severmiş. Hatta şöyle bir latifesi var bir eve bir eve misafirliğe gitti mi tabi o zamanlar belki fakirliğin de imkansızlığın olduğu da zamanlar değerli kardeşlerim bu bir latifedir ondan. Hocam çay mı arzu edersiniz, kahve mi arzu edersiniz diye sorarlarmış kendisine. Babam kabınız varsa ikisi de olsun diye buyururlarmış. Tamam hem kahve olsun hem çay olsun. Misafire ikramı çok sever. Ben daha evde size arz etmiştim. Üç şeyde diyor Hazret kendimi kaybediyorum. Bir namaza durduğum zaman. Hakikaten öyle. Kimileri Hacı Veysat hocamızın namaza durduğu zaman yürüdüğünü söylerlermiş. Babam diyor ki biz diyor Hacı Efendi Hazretlerinin namaz kılarken sanki böyle semaya yükselivereceğini zannederdik önümüzde. Sanki ayağı basmazdı namazda yere diyor. Babam özel talebesidir kendisinden hususi ders okumuştur. Yıllarca yani ikili olarak babama ders okutmuştur. bu Sait Muhammed Hadimi Hazretlerinin Berhikasını okutmuştur. Diğer e, Arapça tefsir derslerinde Hacı İsa Ruhi Bolay Hocafendi Hazretleri, Hacı Veisade Hocamız da babamın ahlak hocasıdır. Yani birçok hatırasını anlatır. Çok sever kendisini, çok sayar. O da babamı sever ve çok dua edermiş. Çok dua edermiş. Hatta birazcık ziyaretini ihmal edecek olsak sitem ederdi bize diyor baba. Bir gün Aziziye Camii'nden çıktık. Tam kapı Konya'mızın, Hacı Bey Sade Hocamızın imamlık yaptığı cami. İnşallah Konya'yı dışarıdan, yani bu programı dışarıdan izleyen kardeşlerimiz gelirlerse Aziziye Camimizde hemen Mevlana Hazretlerine yakın bir cami. Osmanlı'nın son dönemlerinde yapılmış o barak usulü camilerden yani mimari olarak Hoş tatlı bir cami. Hacı Veysade hocamız orada imamlık yapmış yıllarca. Oradan çıktık bir gün diyor kapının önünde elini öptüm Hazret'in. Sırtımı sıvazladı diyor. Ve şöyle dua etti bana diyor. Babam hasetçilerin büyük olsun inşallah dedi diyor. Ben tabii biraz durakladım diyor bu sözün karşısında. Hep o hitap ederken babam diyerek hitap edermiş. Onun böyle tatlı latifeleri var. Mesela sevdiği kişilere sahtekar niye böyle yapıyorsun? Yaramaz niye böyle ediyorsun tuzsuz niye böyle yapıyorsun talebelerden birine bir gün İmam Hatip'te talebelerden birine tuzsuz dersle başka şeyle meşgul olma e, dersle meşgul ol dediği zaman o biraz böyle dürülmüş tabi Hoca Efendi Hazretlerinden öyle bir hitap gelince kendisine vardı diyor hatırayı anlatan hocamız vardı başını sıvazladı sırtını sıvazladı tuzsuz dediğime darılma helvanın da tuzu olmaz dedi diyor yani böyle Hoca Efendi Hazretleri Latife'yi de sever Babama da demiş ki hasetçilerin büyük olsun inşallah. Ben diyor duraklayınca dedi ki diyor babam nimeti ve devleti büyük olanın hasetçileri de büyük olur dedi diyor. Beni rahatlattı Hazret diyor. Ve hakikaten bizde bunu hayatımız boyu gördük. Sevenlerinin de hasetçilerinin de büyük olduğunu Cenab-ı Hak Hazretleri yani Üstad Hazretlerinin... Duasının makbul olunduğunu Cenab-ı Hak Hazretleri bize gösterdi değerli kardeşlerim. Rabbim cümlemize hayırlar, iyilikler ve güzellikler lütfetsin inşallah. Hacı ve İsaade hocamız selama çok önem verir. Bila istisna, yolda giderken tanıdığı tanımadığı, hani Resulullah öyle buyuruyorlar ya, alamen men arafta ve men lem bildiği bilmediği herkese selam verirler. Yani Konya'ya dışarıdan birisi gelse de bunu duymuş olsa sadece Konya'da tek kişi olarak onu görür. Ve de bilir. Yani hep öyle söylenilmiştir. Akrabalarımızdan, yakınlarımızdan, dostlarımızdan, büyüklerimizden, abilerimizden hep öyle duyduk. Yolda bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Konyalı da kendisine çok selam verir. Hoca Efendi Hazretleri belirli zamanlarda belirli güzergahtan geçer. Üstlerini, başlarını e, düzeltirler. ceketlerinin önünü kapatırlar. Konyalılar dükkanın önüne çıkarlar. Ve Hoca Efendi Hazretleri'nin selamına hazır, hazır ol vaziyette böyle onun selamını beklerler. Hoca Efendi Hazretleri de böyle devamlı sağa ve sola selam vererek yürürler. Değerli kardeşlerim. Bir gün İmam Hatip'ten maaşı aldık diyor hocalarımızdan biri anlatıyor. Hoca Efendi Hazretleri almış. O gün 60 lira maaş alıyormuş. Okulun müdürüyle Kapı Camii'ne doğru yani İmam Hatip okulundan çarşıya doğru geliyorlar. Hoca Efendi yolda ilk gün daha maaşı almışlar. Yolda maaşı bitiriyor. 60 lira bitiriyor. Bitiyor. Ee, yanında Müdür Bey var. O da yeni maaş almış. Müdür Bey bana bir 10 lira verin emanet diyor. müdürdü Bey'den de Bekir Elam'dır. O günkü Konya İmam Hatip Okulu'nun müdürü. Müdür Bey de bir 10 lira veriyor. Birkaç adım gidince o 10 lira da bitince Müdür Bey hocam bana müsaade ederseniz şurada benim bir işim var. İzin alıyorum ben diye yoldan ayrılıyor. Hoca Efendi Hazretleri gülerek senin maaşın da biteceğini tahmin ettin de onun için yanından ayrılıyorsun değil mi diye. Bu kadar da sakı insan. Aldığı maaş hayatı boyu hemen hemen her defasında aldığı gün bitmiş değerli kardeşler. Ne yer ne içer? Allah'ın mülkünden yiyen ve içenlerin imkanları bitmez. Evet, evet. Onlar öyle büyük insanlar değerli kardeşlerim. Misafiri çok sever dedik. Sakay'dır, çok selam verir. Ve insanların hizmetinde koştururlar. Kahveden bahsetmiştim asıl. Veys abimiz, e, Veys amcamız yani oğlu Hacı Veysal hocamızın. Annem diyor kahve yapardı kendisinde mangalımız var diyor. Mangal, e, o, evin ortasında manga, o gün mangalla ısınılıyor. Mangalın üzerinde kahve cezvenin içerisinde kaç defa kaynar, kaç defa soğur. Tam kaynar, fincana döküleceği zaman kapı çalınır. Birisi bir şey sormaya gelir. Veya alır götürürler bir yere. Veya bir misafir gelir, her kahvesi böyle kaç defa soğur. Nihayet bazen içemez bizler içeriz veya işte e, çok defalar kaynatıldıktan sonra içer diye bizzat kendisi babasının hatırasını böyle aktarmıştı. Bir gün ben dayanamadım artık diyor babam ne ekmek ne yemek yiyebildi ne yemek yiyebildi ne kahvesini içebildi kapıdakine ne olur babamı bugünlük e, mazur görün kendisi çok yorgun dedim eve geldi içeriye girdiğim zaman sordu diyor ne var babacığım geri de, e, çevirdim yarın gelmelerini söyledim. Evladım kimin ne dertle geldiğini biliyor musunuz? Niye çevirdin diye asla razı olmadı diyor. Halbuki o gün babam sofraya oturamamıştı diyor. Yani böyle büyük bir insan, böyle kıymetli bir insan, böyle bereketli bir insan. Efendim benim hala İstanbul'da ticaretle uğraşan bir e, Mehmet amcam var. İsimleri vermekte de hiçbir beyis görmüyorum Soyadı vermediğim için. Aslında versem de hiçbir mahsur olmaz diye düşünüyorum. Kendisi askerliğini asker, emek, askerlikten emeklidir yani asubaylıktan as emeklidir. Kendisi Konya'da bulunduğu dönemlerde hala sağ İstanbul'da ticaretle meşgul. Aslında arzu ediyordum ki kış şartları olmasa bugün o abimi Konya'ya davet edeyim. Hatıraları kendi ağzından size aktarayım. Ama onu bir inşallah gönlüm arzu ediyor. Bir gün Cenab-ı Hak Hazretleri onu da e, lütfeder. Konya'mız bugünlerde çok soğuk. E kendisi de yaşlanmış durumda. Onu üzmek istemedim. Onun için ondan duyduğum hat birkaç hatırayı siz değerli kardeşlerime aktarmak istiyorum. Hacı Veysad hocamıza yıllarca hizmet etmiş. Abdest suyu döktüm, havlusunu tuttum. Yani ne hizmeti varsa kendisine yapmaya çalıştım diyor. Hazret diyor yanımızda bak Mehmet adı Muhammed der ona. Muhammed 15 dakika uyuyacağım tamam mı? Bir dakika geçirmek yok. Çok yorgun kendisi diyor. Ben bakarım saate. Ha, 20 dakika olsun. 20 dakika sonra kendisi uyanır saate bakar. Ulan sahtekar 5 dakika fazla uyutmuşsun beni. Niye öyle yaptın? Ben sana söylemiştim. Niye 15 dakikada uyandırmadın? 5 dakika fazla uyuduk diye bana sitem ederdi. Onun iki hatırasını aktaracağım. Hocaefendi Hazretlerini diyor ben çok severdim. Hala öyle çok sever. Onun aşığıdır. Çünkü onu görmüş bir insan. Vefatından sonra diyor dayanamadım. Hiç olmazsa bir fotoğrafını yanımda taşıyayım dedim. Bir fotoğrafını aldım cüzdanıma koydum diyor. Aradan birkaç gün geçti. Gece rüyamda diyor Hazret diyor. O yanında taşıdığın fotoğrafı ver bakayım bana dedi diyor. Hacı Veysat hocamızın vefatından sonra ve yani artık işte dar-ı bekaya irtihal. Yani başka şey söylemeye gerek yok değerli kardeşlerim. Bizzat kendisinden dinlediğim hatıradır bu. Biraz da böyle diyor sert bir tavırla o yanındaki fotoğrafı ver bakayım dedi bana diyor. Aldı ve yırttı diyor. Vallahi değerli kardeşlerim yeminle söylüyorum. Sabahleyin kalktığım zaman cüzdanıma baktım o fotoğrafı yırtılmış olarak gördüm diyor. Siz buna ister inanın ister inanmayın ama ben inanıyorum. Biliyorum siz de inanıyorsunuz da latife ediyorum. Sabahleyin kalktığım zaman cüzdanımdaki o fotoğrafın aynen Üstad Hazretler'in yırttığı gibi yırtılmış olduğunu gördüm diyor. Yine onun bir hatırasını anlatayım. Zamanım daralmış. Yine o Mehmet amcamızın, abimizin bir hatırasını aktarayım. Onunla tamamlayayım. Konya'mızda 955 yılları civarında, 950'li yıllarda yani. 54-55 olabilir o civarda, o yıllarda. Keresteciler çarşısında çok büyük bir yangın olur. Bir yaz gecesi. Tabii o günün itfaiye imkanları da çok zayıf. Konya itfaiyesi iflas eder. Hiçbir şey yapamaz. Civardan itfaiye istenilir. Onlar da geldi gelecek diğer kazalardan. O günün imkanlarını düşününüz. Korkunç bir yangın. Alevlerin şimdi hala o hatırayı yaşayan çok insan var Konya'mızda. 10 kilometre ileriden semaya süen alevler 10 kilometre uzaklardan görülmüş. O kadar büyük bir yangın. Çaresizdir. Askeriyemiz koşturur. O yiğitler söndürmek isterler. var Ama keresteciler çarşısı yanıyor. O kurumuş olan keresteler yanıyor. Söndürmeye hiç kimsenin muktedir olamadığı, olamayacağı bir hal. Artık Konya'mızın hocaları oraya toplanırlar. Babam da o gün oraya gider ama asıl Hacı Veysade hocamıza iş düşer. Kendisine haber verilir. Bu biraz evvel kendisinden bahsettiğimiz Mehmet abimiz diyor ki biz Hoca Efendi Hazretleri ile önce vazife yaptırdı, yaptığı, imamlık yaptığı Aziziye Camii'ne geldik. Bana dedi ki diyor Muhammed çabuk bir su hazırla benim bir abdest tazelemem lazım. Hemen diyor acele ile bir abdest tazeledi Hazret diyor. Gecenin yarısı saat üçler civarı yangın orada korkunç bir halde devam ediyor. Hoca Efendi Hazretleri diyor cami açtık hemen bir abdest aldı. Camide kimse yok gecenin karanlığı biz ikimiz diyor Azize'ye caminin kubbesinin altına geldik. Bana dedi ki diyor Hafız Muhammed yanıma otur gözünü kapat ve sakın açma etrafına bakma dedi diyor. Ve Hocafendi Hazretleri ezan okumaya başladı diyor. Kub, caminin içerisinde kubbenin altında tam caminin ortasında. Fakat diyor enteresan. Baktım ses benden uzaklaşmaya başladı diyor. Dayanamadım. Gözümü açtım baktım. Yeminle söylüyorum yine değerli kardeşlerim. Çünkü bizzat onlarca defa anlatırdım ve dinledim. Hoca Efendi Hazretleri diyor kubbeye kadar yükselmiş. Orada ezan okuyor. Ben diyor o anda bayılmışım. Hoca Efendi Hazretleri oradan çıkarlar. Bundan sonrasını başkalarından dinliyorum. Yangın mahalline giderler. Yangının tam yanındaki bir evin üzerine çıkar. Yine bir başka dostumuz, Konyalı bir kardeşimiz bana anlatmıştı. Hoca Efendi Hazretleri ne diyor? Evin çatısına, damına çıkardılar. Çatı yok, o gün dam var. Yani böyle toprak üzeri, kenarlarında da kamışlar var. Kamışlar tutuştu, kamışlar yanıyor. Hoca Efendi Hazretleri damın kenarında, dua, yani çatının kenarında, Dua etmeye devam ediyor. Nihayet diyor, duanın sonuna doğru değişik bir rüzgar, çevirdi çevirdi, alevleri yangının ortasına doğru topladı ve de Cenab-ı Hak azetleri o anda bir yağmur ihsan etti ve o yağmur o yangını söndürdü diyor. Bunu artık dediğim gibi Konya'da bilmeyen yok. Yani 50'li yıllarda, 40'lı yılların sonunda Dünyaya gelmiş olan bütün abilerimiz bilirler. Bunun Konya'da sayısız şahitleri var değerli kardeşlerim. O gün o duada bulunan, o hadiseyi hatırlayan birçok insanımız var bugün. O gün itfaiyenin, askeriyenin, halkın aciz kaldığı o yangını Hacı Veysade hocamız hazretlerinin duası söndürmüştür. Ve diyor askerlerin başında bu hadiseyi bana aktaran abimiz askerlerin başında diyor bir komutan vardı. Yüksek rutbeli de bir komutan hatırlayamıyorum geldi diyor. Hoca Efendi Hazretlerine teşekkür etti, saygı duydu, elini öptü ve de hocam nasıl başardınız bunu, nasıl nasıl oldu bu diye kendisine diyor büyük bir saygı ve ihtiramla teşekkür etti diyor. Hoca Efendi Hazretleri <gülüyor> böyle bir insan, hastası olan gelir, hocamız iki kelime bir dua yazar, götürürler onu yakasına koyarlar bir iznillah. Bunun sayısız şahitleri var. Hocam bizim yani özür diliyorum ineğimiz sancılandı sütünü sağamıyoruz. Hemen bir dua yazar götürürler hayvancağızın kulağına koyarlar. Bunlar Konya'da sayısız şekilde yaşanmış şeyler değerli kardeşlerim. Giderler bir izinle hayvan rahatlar. Sarayönü'nde ben bir zamanlar imamlık e, vaazlık yapmıştım. Orada imamlık yapan veya görev yapan bir kardeşimiz anlatıyor. O sarayönü kazamız da dışarıda yani Konya dışında olan kardeşlerimizi belki bilmeyebilirler. Etrafı böyle düz e, çok geniş buğday tarlaları var e, arazi var. Hep orada ziraat yapılır tahıl ekilir bir ara diyor o bambul denilen bir hayvan var Konya'da tarlaları istila etti diyor hakkından gelemedik gidiyor ekin elden gidiyor ne yapalım hocamıza gidelim kendisinden bir dua rica edelim Konya'ya gittik biz diyor Konya'ya geldik diyor saray yönünden 50, 50 km civarında 45-50 kilometre kadar o civarda Konya'ya geldik diyor biz bir şey söylemeden hocamız duayı yazmış siz götürün şu du duayı tarlaya koyun bir iznillah Allah'ın izniyle merak etmeyin Cenab-ı Hak Hazretleri onları def edecek İnanın biz hatta böyle de buyurdu diyor. Daha siz Sarayönü'ne dönmeden onlar dağılacak inşallah de diyor. Hakikaten geldik ki tarlalardan hayvanat hasarat dağılmışlar. Üzüm bağlarına, diğer meyvelere, sebzelere bir, bir herhangi bir zararlı musallat olduğu zaman gelirler hocamızdan dua isterler. Çocuk rahatsızlanır gelirler dua isterler. Dediğim gibi hayvanat hayvanlar o zavallı koyunlar, inekler rahatsızlanır gelirler dua isterler. Yani Hoca Efendi Hazretleri bütün dertlilere deva olmuş, bütün çare isteyenlere çare olmuş öyle mübarek bir insandı. Bir gün Aziziye Camii'nden çıktıkları zaman, cemaate demiş ki, cemaat size melekleri göstereyim mi? Tabi Hoca Efendi Hazretleri'nin kerametini herkes bildiği için heyecanlanmışlar. Tabi hocam arzu ederiz. Orada gençler varmış, İmam Hatip Talebesi gençler varmış. Şu beş vakit namazını kılan gençleri görüyor musunuz? Melekleri görmek istiyorsanız işte bunlara bakın buyuruyor Hazret. Bence böyle soruyor, arkasından da böyle söylüyor. Şu beş vakit namazını kılan yavrular, gençler var ya, melekleri görmek istiyorsanız onlara bakın. İşte bunlar hakiki melekler bunlardır diye buyurur Hazret. Evet. Daha evvel bir yağmur duasını Üstad Hazretlerine size anlatmıştım. Onu inşallah bir başka vesileyle aktarayım. Zamanımın daraldığını görüyorum değerli kardeşlerim. Son, son şöyle bir hatırasını aktarayım size. İmam Hatip'teki hocalarımızdan biri bize anlatmış da biz İmam Hatip talebesiyken hocamız diyor Hacı Veisade hocamız diyor bize derse giriyor. Akşamleyin ders çalışıyoruz Sert de bir hoca efendi. Çok fazla ders verir, kısa zamanda da onu geri ister. Akşam 3 arkadaş derse çalışıyoruz diyor. Ya hoca efendi bize çok ders veriyoruz, çok zorlanıyoruz diye aramızda biraz diyor böyle hocamızın arkasından konuştuk diyor. Ertesi gün diyor Hoca Efendi Hazretleri derse girdi diyor. Ben biraz önde oturuyorum. Diğer iki arkadaşım arkalarda oturuyor diyor. Bayram idi hocamızın adı. Bayram kalk bakayım dedi diyor. Bana kalk kaldırdı ayağı diyor. Emsileyi muhtelifeyi bir say bakayım dedi diyor. O günün bütün İmam Hatip talebelerinin hani Anadolu tabiriyle su gibi bildikleri bir şey. Baktım diyor gönlüm boş. Sayamadı. Birisinde kaldırdı diyor. Sen say bakayım dedi diyor. O da sayamadı. Sen say bakayım o da sayamadı. Şöyle yavaşça döndüm bir baktım ki diyor, akşamki biz üç kişiyiz. Yani Hoca Efendi'nin aleyhinde konuşan. Haddinizi aşmayın, verilen derse çalışın, onun bunun aleyhinde bulunmayın. Otur bakayım sahtekarlar dedi bize diyor, oturduk diyor. Talebe derste hava dışarıda yağmurluymuş, köye gitmiş. Acaba bizim koyunlar ağla girdi mi ki, çoban toparlayabildi mi ki falan, falan böyle düşünürken, Ahmet oğlum merak etme koyunların hepsi ağla girdiler. Sen bırak köyü çoban orayı idare ediyor. Sen derse bak böyle buyurur. Çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Özür dileyerek söylüyorum. Talebenin biri bir gün usul abdesti çok özür diliyorum değerli kardeşlerim. Ama hatırıma geldi söylemen de fayda var. Biz bunları bizzat hocalarımızdan dinledik. Usul abdesti alması gerekirken çok geç kalmış derse sınıfa girivermiş. Girer girmez diyor. Hepimiz selam vereceği zaman ayağa kalkarız diyor. Onu çağırdı diyor. Al şu parayı git. Abdestini al gel dedi diyor. Ve de diyor onu dersten çıkardı diyor. Hocamız bize anlatıyor bunlar. Evet değerli kardeşlerim Hacı Veysade Üstadımız böyle mübarek bir insan. Böyle mübarek bir insan. Böyle yüce bir insan. İnşallah değişik hatıratını yeri geldikçe siz değerli kardeşlerimle paylaşmaya çalışacağım. Tekrar dua ediyorum ki alemlerin yüce Rabbi bizi onların sevgisiyle yaşatsın. Dünyada onların sevgisini kalbimize, gönlümüze doldursun. Hayatımız onların yolunda olsun. Mahşer günü de onların çevresinde olalım ve cennette onlara komşu olmak şerefini alemlerin yüce Rabbi cümlemize nasip etsin. Belki de gelecek hafta yine Allah dostlarından birinin hayat hikayesi ile sizinle beraber olmaya çalışacağız. Geceniz hayırlı olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve de Cenab-ı Hak Hazretlerinden iltica ediyorum, dua ediyorum, niyaz ediyorum ki cümlemizi, sizi, bizi ve bütün din kardeşlerimizi sevdikleri ve seçtikleri zümresine, sevdiği ve seçtiği kullar zümresine ilhak buyursun. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler efendim. Esselamu ve Rahmetullahi ve